محمد رؤيا بالنور قينته محمد لم يزل رم القدامى ما لا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك قائل الغرق كليمه محمد حاكم بالعدل دو شرف Muhammedu'l Maedinu'l Ingram ve Al Hikam, muvla ve salim, daima abla, Allah habibi ve ayir elxalq kullihi. Bismillah al Rahman al Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Öncelat ve Selam Allah Seyed Mercelin. kıymetli dinleyenlerimiz mektubat-ı meraklıları itikat mektupları çok büyük ilimler içermektedir. Sizler de istifade ediyorsunuz. Rabbim güzel anlamayı, doğru anlamayı ve anladığımıza göre de güzelce inanmayı, ehlisünnet itikadını muhafaza etmeyi cümlemize müessir eylesin. Amin. Şimdi geriden beri gelen konuşuydu ki Acaba peygamberler gelmeden olur mu? Peygamberler gönderilmeseydi efendim ee, işte çok akıllı kimseler veya işte filozoflar veya kendini arındırmaya çalışan işte az yiyip, az, az uç, içip, az uyuyup Hindistan'da bazı öyle fırkalar var efendim, nefislerini arındırmak için hayvani gıda yemez, et yemez, süt içmez falan. Böyle şeylerle kendine bir safilik kazandırmaya çalışan, arılık duruluk vermeye çalışan e, kimseler çıkabilir. Onların akılları efendim çok çalışır işte. Onların kalpleri çok işte temiz olur, iyi niyetli olur, işte vs. Bazı riyazatlar da yaparak Allah'tan bir hüküm alamazlar mı? İşte onlara bir ilham gelemez mi? İşte şu helaldır, şu haramdır gibi neyin yasak olduğuna falan böyle kendi kendine karar verecek adamlar olamaz mı? Yani sade peygamberler melek mi gelmesi lazım? Yani melek gelmeden olmaz mı şeklinde meleksiz yani Risalet, Elçilik müessesesi, Nübüvvet, Peygamberlik müessesesi. bu Şart olmasa, bazı insanlar kendiliklerinden de bu işleri bulamazlar mıydı gibi bir şeyler. Sordular. Yani soruldu veya farz edildi. Buna göre cevaplar e, verildi. E, şimdi oradan tabii bitiremedik. Devam ediyoruz. Fakat <gülüyor> yuhassu buyuruyor ki bazen hissedilir bazı, levkat. bazı zamanlarda e, hissedilir. Mağrabi de cevap verdi onlara. Cevap verirken şunu dedi. Melekte hata yok. Melekte şaşırma yok. Melekte kızma yok. Melekte cinsel istek yok. Melekte yemek düşkünlüğü yok. Melekte uykusuzluktan dolayı akıl azalması yok. Şimdi biz en akıllı adam biraz uykusuzlukta çuvallıyoruz. Yani kavrayamıyoruz. Adam bir şey anlatıyor onu bile anlayamıyoruz yani. Uyuyayım bari diyoruz yani. Boşuna oturuyorum çünkü dinlesem anlamıyorum. Kitap okuyorum. Ben şimdi yatmadan evvel mutlaka okurum bazı bir saat, iki saat, üç saat. Zaten uyumam, uyumam, uyumam. Yatağa geldiğimde de illa bir kitap uykudan ne kadar çalabilirsem diye. E şimdi bakarken ne zaman kadar okuyorum? Artık anlamayacak hale geliyorum böyle. Bakıyorum ki ha böyle gidiyorum. Bu sefer dedim kitabı kenara koyuyorum yatıyorum. Ama yani anlıyorsam uykum gelmediyse işte uykudan ne kadar eksilirse eksilsin. Şimdi kalkacağım saat mecburen belli. Namaz kaçmaması için. Şimdi melekte bu arızaların hiçbiri yok. Sen diyorsun ki en akıllı adam ya en takva adam veya en felsefeci adam işte kafayı çalıştırmış, beynini kullanmış veya işte aç kalmış, susuz kalmış işte kendine göre bir prensipleri var. Kaidelere riad etmiş işte. Kendini arındırmış işte bir şeylerden. Temizlik yapmış içini, dışını neyse. Kendi kafasına göre işler yapmış ama... Bu adamlardan dünyada bu kadar akıllı adam geldi geçti. Hiçbiri yani bu meleksiz bu işi çözemez miydi diyorsun. O İman-ı sana buyuruyor ki en akıllı adamın da yine kafasına ne giriyor? Vehim giriyor. Vehim o olmayan bir şeyi varsaymak. Var en akıllı da bile bu var. Hayal diye bir güç var. Hayal yani şu anda burada olmayan bir şey canlandırma yani. Kuveyt mütekayı ile var olarak gözün önünde canlandırın. Ondan sonra gazap, kızma. En akıllı adam sinirlenir bazı kere. Gerçi çok akıllılar sinirlenmez ama. E, sinirlenen de akıl kalmaz. Aklın yarısı tamamı gidiyor. Bir sinirleniyor adam. Karıyı boşayanı bırak. Allah söven var aşağı. Anavrat sövüyor adama yani. Senin var? Gazap yani. Sinir bunu yaptırır. Şehvet var. İşte acıktı mı aklı kafası çalışmaz. Ondan sonra efendim aklına karşı cinsin meyli vurur, aklı yarıdan gider. Ondan sonra bir laf anlatırsın anlamaz. Yani bazı, bazı insanlar hakkında acıktıkları zaman var ya, yanlarına yanaşma ya. Oruçlulukları işte biliyoruz ikindiden sonra. Hele sıkara içemeyenlerin yanına yanaşma yani. E şimdi bu adamların aklı nasıl çözecek bu işleri? Sinir gelir, şehvet gelir, vehim gelir, hayal gelir. İnsanda hırs var, tamah var, düşkünlük var. Ondan sonra sehiv var, hata var, yanılma payı var, nisyan var, unutmak var, galat var, şaşırmak var. Ondan sonra var oğlu var, var. Her türlü noksan sıfat insan nasıl ki Allah'ta her türlü üstün sıfat var. Kullarda da her türlü noksan sıfat var. Şimdi biz diyor bir adam ne kadar akıllı olsa da, bir adam ne kadar zeki olsa da, ne kadar riyazat yapmış, ne kadar işte nefis, uçuyor kaçıyor olsa da. ...bu adamın... E, ...bu kadar zaafları... ...mevcuttur... ...hal böyle olunca... ...bu adamın yanılmaması... E, ...söylediği hükümlerin... ...helaldır, haramdır... ...serbesttir, yasaktır dediği şeylere... E, ...işte Allah'tan ona ilham mı geldi... ...yoksa kafası mı karıştı... ...buna birisi... E, efendim, ...hayal mi etti... ...fehim mi etti... ...kızgınlıkla mı söyledi... ...bir şey mi can istedi... ...hangi saikle bunu karar ver... Biz buna güvenebilir miyiz diyor. Ne kadar akıllı olursa olsun. Allah'tan melek gelmedikten sonra bir adamın aklıyla din olur mu diyor. Yani mektubat bu, bu konuyu işledik. Geçen hafta. Ama şimdi burada onun devamı olduğu için mukaddime yapmak icap etti. Şimdi yine onun artılarını söylüyor. Fakat <gülüyor> su bazen hissedilir. Fi bazı levkat, bazı vakit. His demek. Yani içine öyle gelir. Ne gelir? Ennel ahkâme hükümler <gülüyor> el meghuzete alınan Bilgai ruhaniyin mesela Ruhanilerle görüşerek Ruhaniler işte melekler Veya cinler Yani elle tutulmayan gözle görülmeyen Varlıklara ruhani denir Bunlarla Bazı kişiler görüşüyor Mülakı oluyor şu anda da cinlerle Görüşen insanlar var yani Sen görmüyorsan da Göreni de veyahut görüyorum veya onun belirtileri de var Tabii Adam alametleri de var Şimdi sen, sen de görmüyorsun demenin bir gereği yok Allah kimine gösterir. Çok nadir işler bunlar. Meleklerle görüşenler var evliya Allah'tan. Yani evliya Allah'ın meleklerle görüştüğünü İmam Gazali Hazretleri El Münkız ani'd söylüyor kitabında ki evliya Allah öyle mertebeye ulaşır ki açıkça melekleri görürler diyor mesela. Bu bu da var. Ama yine de sana vahi getirmek üzere yani Cibril gelip de vahi getirmedikten sonra sen melekle de görüşebilsen, cinle de görüşsen mesela bu arada bir şeyler sana söyleseler. Yani işte şimdi mesela evliyanı biri çıksa derse ki işte, yarın oruç tutun. Veyahut da efendim, şu yemeği yemeyin. Ayette, hadiste böyle bir şey var mı? Yok. Fıkıhta böyle bir şey var mı? Yok. O onun ilham gelmiş ona. İlham kendisini bağlar. Yani o ona inandıysa yapsın. Ha müridi var. Ona ittiba ediyor, dinliyor Tamam. Ama şimdi bir şeyhe gelen ilham bir kutba kavsa gelen ilham dinde hüccet olup herkesi bağlar mı ayet-i hadis gibi? Bağlamaz. Müridini de bağlar derken fıkha göre bağlamaz. Tasavvuftaki ittiba yani şeyhine bağlılıktan dolayı o yemedi. Ben de yemeğim hesabı mesela. Bu ayrı bir şey. Buna saygı duyarız. Ama fıkhı hükmü tespit etmez. Sen şimdi ruhanilerle görüştün diye efendim ondan bir hüküm aldın. Mesela şu, ...şu suyu içmeyin... Işte ...şu yemeği yemeyin... De ...hüküm derken işte... ...işte sarı renkli hemşe giyin... ...dediler ona sarı renkli şey giyin... ...iyidir sarı giyenin... ...derdi az olur... Sarı, ...ara kabısı sarı olan pabucu takunyası... ...menle bize <gülüyor> ne halen safra... ...kallen bu... ...hani sarı ta, pabuç giyenin derdi az olur... ...ve var kitapta da... ...Tesur-u nazirin, sarı renkli inek... ...bakanları sevindiriyordu... ...bakana süresine de geliyor... ...yani şimdi... Bunlar yani bana dendi ki yeşil giy diye bir melekle mi, ruhaniyle mi, cinle mi görüşmüş böyle bir şey denmiş ona. Mesela seni bana, beni bağlamaz ki ben kırmızı da giyerem. Ama şimdi sen ondan bir hüküm aldın. Ya şunu yap şunu yapma şeklinde. Burası mühim şimdi. Çünkü İslam hükümlerden ibarettir yani yap yapma. yeme iç içme, giy giyme. Şey ipek giyinemiyoruz erkekler olarak. Da. Altın takamıyoruz. Yani şimdi bütün bunları düşündüğün zaman hep bunlar melek vasıtasıyla gelmiş. Kur'an da melek vasıtasıyla gelmiş. Hadis de melek vasıtasıyla gelmiş. Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından vahiy edilmiş. Zaten onun için ümmetimin erkeklerine ipek ve altın haram diyebiliyor. Öbür türlü Cibrillen gelmese kalbine vahiy olarak ilham ediliyor. Vahiyin birkaç yolu var. Bunların dışında olan bir konuda zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin karar vermiyor ki. İçtihada iş düşüyor. İçtihada düşünceli Az Ebu e soruyor nasıl yapalım? Bedir'deki esirlerini salalım mı fidye alıp yoksa öldürelim. İşte Hz. Ömer'e soruyor o diyor öldürelim o diyor fidye alalım salalım. Yani bunlar niye soruyor ayet gelse veya vahim anlamında hadis yani vahiy. Hadis gelse Al Resulullah Cibril'den Ebu Bekir akıl tanışılacak konu kaldı mı? Peki hangi konularda istişare yapıyordu? Ve şavirun fil işlerinde onlara danış diyor Kur'an. Resulullah Efendimiz'e istişare danış diyor. Çünkü ben sana her konuda vayı göndermem demek istiyor. Bazı konuda da istihat edersiniz. Fikir e, tatilsinde bulunursunuz. Bir karara bağlarsınız diyor. Danış diyor. Dünya en akıllı insana bile danış diyor yani. istişare'nin önemi tabii. Burada öne çıkıyor. Onun için Hz. Sıddık ile Faruk'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müsteşarları diye ikisi geçer. Müşiri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Resulullah'a istişare veren. Özellikle ikisi. Şimdi melek vasıtasıyla vahi olarak, ayet olsun hadis olsun hepsi vahiy. Vahiy olarak gelen bir hükümde vahiy olarak gelen bir hükümde ne olmaz? İçtihat olmaz. Ne olmaz? Efendim yapalım mı, yapmayalım mı diye tereddüt olmaz. Senin cinlerle veya meleklerle görüşme mertebesine çıktın. Oradan bir hüküm aldım. Yani yap yapma şu olsun bu serbest bu yasak gibi. Bu bağlamaz bir neden. Çünkü diyor. Ruhanilerin mülakatıyla alınan hükümler vel ma'arife. Marifetler. Marifet anlayışlar, bilgiler. El mütelekkaate. Telakki edilen yani alınan minum Ruhanilerden alınan. Yani şimdi sen kaynak var, ayetlere açıp değil de yani ben meleklerle görüştüm bu gece diye geldi sana bir şey Evliya Allah görüşüyordu. Ama sana dediler şöyle yapılsın şöyle yapılmasın yani bir şeyler söylendi. Yani şimdi Akşemsettin Hazretleri e, Hazreti Fatih'e ne verdi? Dedi ki salı günü dedi salı günü şu kapıdan saldır dedi. Yani koca Fatih olsan ne yazar? Fetih Mürsel olmadı yani 50 gün küsur. Millet ümidi kesti. Herkes paşalar maşalar ayaklanmaya başladı. Kırılacağız buralarda diye. Fethi olmuyor. Gidelim. Ama yani şimdi Akşemsettin Hazretleri tabi manevi bir işaretler alınır. Bak bunları biz inkar etmiyoruz ilhamları. Bak o ne dedi ona? Sen dedi bekle zafer mutlaka olacak. Sakın orduyu dağıtma dedi. Bak şu gün salı gün dedi şu kapıdan saldıracaksınız. Şimdi bunlarda tabi Akşemsettin o keşfi isabetliydi. Ama her keşif musib olmaz. Her keşif çünkü keşifte hata payı var vahide hata payı yok bunu ayırıyor şimdi onun için biz dinimizi ayetimizi keşifle alamayız Veya bir adamın çok riyazat yapmış çok ibadet yapmış görüşmelere başlamış melekler geliyor gidiyor tamam bu adam acaba bize Allah'tan bir hüküm alıp da şu serbest şu yasak helal aram diyebilir mi? diyemez Allah ve Resulü ne buyurduysa onu diyebilir kendi kafasından diyemez yani özel ahvali şahsiyede Şuraya git derler ve istiharesi çıkmadı. ve da ona derler ki yarınki yolculuğunu iptal et. Tamam o onu bağlayabilir. O kendi açısından. Ben de bir rüya görüyorum. O rüyaya göre 3 hafta sohbeti buradan yapalım diyorum. Camiye gelmiyorum. Yani yapabilirim bunu canım. ben de rüyada uyarabilirler. Benim de makamım ona göre yani rüyada kalmışık. işte Herkes gibi rüyada takılıyoruz. Ama tecrübelerim var çıkıyor çıkmıyor. Ben de hareket yapabilirim. Bu helal harem konusuna girmiyor. Onu anlatmıyorum. Ama ben bir rüyamla kalkıp sana ben kendi özel durumu sohbeti buradan yapacağım oraya gelmeyeceğim. televizyondan seyredim. Bu özel hallerdir. Ama ben rüyada gördüğüm zaman ki sen efendim bilmem e, hamsi tava yeme ben şimdi kalkıp da bunu rüyada bana böyle dediler siz hamsi yemeyin diyemem yani. Çünkü bu bir fıka girer. Bu seni bağlamaz ki. Çünkü neden? Benim keşfim çok da güçlü de olsa yine seni bağlamaz. Beni de halal aran bazında bağlamaz. Ben ona uyarsam uyarım. Ama diyemem ki bana böyle dendi ben tersini yaptım haram işledim. Niye haram işledim? Sana rüyada dendi, Kur'an'da denmedi ki. Helal haram konusu hükümdür. Hüküm ancak Allah verir, Resulullah sallallahu aleyhi ve bildirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde de Allah'ın vahyini bildirmiştir. Kur'an'ın dışında da vahiy var. Şimdi o ruhaniilerden alınanlarda yanzam mı eklenir, katılır, katışır. İleyha onlara fiyesta tebliği ha, onları tebliğ esnasında. Şimdi tebli yani bir melek ile görüşülebilir veya bir cin Müslüman cindir. Takva sahibi cinler var, tarikat eli cinler, şeyhler insanlarda ne var? Şeyh, alim, velici gavur zındık, münafık, cinlerde aynı. Ama cinlerde Müslüman oranı düşük, insanlara göre düşük. Yani insanlarda 7'de bir buçuk gibi, yedi de bir buçuksa insanlarda. Yani cinlerde bilmiyorum tabii tam oranı. Fakat çok düşük yani cinlerde. Azgınlık çok var. Şimdi bu e, fi esna tebliğe bu hükümler sana ulaştırılırken tebliğ esnasında ulaştırılma anında. E, neyle? Bilkuva. Kuvvetlerle. Davel havas duyularla. Şimdi melek adamla görüşse ben yanında otursam ben meleği görmem. Şimdi Evliya Allah'tan benim cin arkadaşı vardı ya... ...Efendi Hazretleri devamlı anlatıyordu Nefahatülüs'ten. Arkadaş olmuştu ondan. Çünkü o zat Evliya Allah'tan olsa çok az yiyor, düşüyordu. Cinler çok az yiyip içeni sever. Öyle beni gibi yiyenleri sevmez. Sevmesin zaten. Ne için var ne şeytanı gör, ne avuzu çek. Yani ben Müslüman cin de olsa... ...Allah şimdi rast getirsin. Ben ona dua edeyim de. Çok görüşmek istemem yani. Hoşver. ver. Ben şimdi bir şey görmeden rahat rahat yaşıyorum. Ama bu çok riyazat yaparsan aç susuz kalıp böyle hani Erbain İdrisiye'de var. Acayip riyazatlar var yani. Hayvani gıdayı mı şunu yeme bunu yeme oruç falan. Ondan sonra günde 7 bin kere şu içeyim 10 bin kere falan. Adam yani evde bulamayabilirsin bir de baktın. Odada yok yani. Şimdi ne takılanlar var. Yapanlar var. Allah kabul etsin. Ben bilmiyorum. Ben o kadar hoşlere girmedim. Vaktim de yok. Şeyim de yok. çok Azmim de yok. Şimdi daha sünnetleri tam Bitiremedik ki sünnet dualarda. Ama yapsın bazı Müslümanlar var diyor ben bu zikre şey ettim. İşte cinlerin sultanı gelecek benden görüşecek falan. Tabi orada sana kitapta diyorlar aman korkma. Gelir sakın korkma diyorlar. Bu sefer tabi delirme ihtimalinde var yani. Üşütme. Bir de baktın tam gelecek kalk git. Odadan kaçabilirsin. Çünkü bir tane salavat var Resulullah sadece uyanıkken görüyor. Ben Resulullah'tan korkmam sadece. ha Onu yapanlara mesela bir arkadaş anlattı. Yani bayağı bir kuvvetli bir salavat. ...yaptım dedi falan dedi fakat dedi tam sonuna doğru... ...yani çok acayip dedi feyiz geldi hislerim çok hafıra... ...onadan kaçtım dedi korkudan dedi ya... ...mubarak adam canı çıktı yapana kadar bekle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelsin keşke... ...onun ruhu her yeri kaplamış yaka zaten uyanık görüşenler var... ...ben onda varım... ...ondan korkmam yani ama işte... ...yani boşver... ...şimdi sen diyor işte o veli... ...gizli... Ee, şey çok riyazat yapınca cinin biri geldi buna. Dedi ki ben sen arkadaşlık teleyim. Neden? Ben dedi çok tarikat zikri edeyim dedi o cin. Sen de dedi acayip aç susuz duruyorsun. Riyazat yapıyorsun dedi. Çok ben riyazatlılaracak sefer. Ne yapacağız dedi? E dedi ki arkadaş olalım. Na, nasıl arkadaş olalım? olalım? Sen burada ibadetini yapıyorsun, ben ibadetimi yapayım? Ne yapabiliriz? Neyse camiye gidiyor. Dedi ki hadi camide beraber ben de geleyim. Şimdi yolda biraz bir şey konuşuyorlar. Millet de sağdan soldan geçen bu evliyayı tırlattı dedi. Çünkü neden? Allah Allah dedi. Kimse yok yanımda, kötü konuşuyor dediler. Halbuki cinden konuşuyor. Bu sefer cinler var ha. Mustafa İslamoğlu gibi cinler yok diyor. Cin suresi var. Cinler gelmiş Mekke'ye Kur'an dinlemiş. Ne diyor? Ve-i ne aleyke falan minel cinni ye Kur'an. Ahgaf suresinde cinlerden bir cemaat yolladık sana Kur'an dinlesinler diye ayette var. O diyor ki o cin demek diyor onlar Ninova'dan gelmiş adamdılar da diyor. Mekkeliler tanımadığı için onları cin örtülü şey derler. Bunlar da örtülü gibi tanımadığı için bunları Allah cin dedi. Allah, Allah Ya Yemen'den, Şam'dan, Bağdat'tan gelenlere insan diyor da Ninova'dan gelenlere niye cin desin? İnsana cin der mi Kur'an? Minel cin ben ve cin başka insan başka. Yani tanınmayan insan cin mi? İyi o zaman. Biz demek kiye gidince cin mi oluyoruz? Orada bizi tanımıyorlar. Veyahut İslamoğlu Amerika'ya gitse cin mi olacak? Amerika'da kim tanır onu? Yani şimdi bu yani gurbetten gelene cin denirmiş. 104 kitapta olmayan bir şeyler uyduruyor. İşte Adem Aleyhisselam'a da baba uydurduğu gibi. Şimdi saçma sapan işler. Şimdi bunlara aklı olan bir dakikasını bile ayırıp dinlemez yani. İlimle bağdaşmayan şeyler. Şimdi cinler Hakikaten var. Konuşuyorlar, görüşüyorlar, ediyorlar. E işte adam yolda gidiyor, konuşuyor da. Ama yandaki bunu göremeyince ne oldu? Bu düğüne konuşuyor. Geldiler camiye. Şimdi cin dedi ki ona. veya da o dedi, ön safa geçelim. Çok sevabı var dedi. Daha vakit var camiden önce gitmişler. Herhalde o cin dedi ki ona. Biz arkada oturalım. Çünkü ben sana bir şey söylüyorum. Sen bana bir şey söylüyorsun. Önde olursa herkes bu ne yapıyor derler sana. Arkadan en azından bizi takip edemezler. Gelen öne geçiyor. Orada geldiler. Namaza bir yarım saat var, bir saat var. İnsanlar geliyor. Bu ama Nefahat-ül Üste Molla Camii yazmış bunu. Büyük bir hatice. O sonra gel, şu ayeti tefsir ediyor bu olay. Ve men, ya, e, ve men ya şu an zikri rahman. Kim rahmanın zikrinden gaflet ederse. Yani bir an bile Allah'ın olsa bir şeytanı başına musallat ederiz. Ayet bu. Sana dersem Zuhruh suresi olacak. O şeytan onun en yakın arkadaşı olur. Rakamları, sureleri çok şey etmeyebilirim yani. Ama Zuhruh diye hatırlıyorum. Değilse düzeltsinler ben arkadaşlar. Ama ayeti doğru okurum. Manayı doğru veririm. Ondan şüphemiz olmasın. Rahman'ın zikrinden bir saniye boş kalsa da efendi hazretlerinden İmam Gazali tefsir etti. Bir saniye Allah unutsa. Hemen bir şeytanı takarız. Dediği gibi şeytanlar iyi arkadaşız hepimiz. Allah hatırladığımız bir saniye yok. Bir saniye unutana şeytan. Şeytan bana geliyorum gidiyorum. Şeytan senden hiç çıkmıyor ki zaten. Senin gibi adam sırf gafil. Biz ona şeytanı musallat ederiz onun arkadaşı olur. Şimdi bunu dedi bu ayeti anlamak için e, arkaya oturdular. Öndekilerde tesbihlerini alanlar zikre başlıyorlar. Arada adamın bir zikir yaparken kargalar, siyah kargalar geliyor cami içine. Ama camide karga yok. Bunun gözüne şöyle bir sildi. cin keramet yani o zat da veli ya gör, görüyor olayı. Şimdi iki üç geldi, üç kişi geldi saflar başladı dolma. Şimdi buna kimi zikre diyor kim şey diyor. O arada adam böyle zikre deken böyle dalıyor. O karga başında dolanıyor dolanıyor. Daldığı anda tak konuyor. Bir kapıya onun buralarına böyle. Adamı şey alıyor. Adam da uykudan uyanamıyor. Gaflete düştük. Şimdi bazıları böyle cikrediyor diyor, ediyor diyor. Karga başında şeytan o. Dolanıyor dolanıyor dolanıyor. Şekle girmiş. Hakkı ki bu adam hiç gaflet yok. Ona dokunamıyor. Adam bazısı arada bir dallıyor şöyle. O ona dalınca yaklaşıyor, tam konuyor. Adam, la ilahe illallah diyor. Allah diyor, neyse. Kuş kaçıyor. Hal böyle olunca, efendim, o zat, ne bu dedi ya? O veli. O cin dedi ona. Ayette var ya dedi, bir an bile zikirden gaflete düşene biz şeytanı musallat ederiz. O ayetin tefsiridir dedi. Şeytan böyle. Ama, Zikre dönünce gafleti kovuyor. Gafleti kovunca hannas. Şeytanın adı el hannas. Niçin hannas? Hannas çok geri kaçan. İzal zekâfız insanın Rabb'u insan Rabbini zikredince hanese şeytan var. Hanese. Şeytan ve vella. Şeytan geri kaçar. Ve daha gafelâ adam Allah'ı unuttunca raciâ ve Dönüp vesveseye başlar. Hortumunu kalbe sokar. Şimdi onun için bir şeytan da var. Hortumunu kalbe sokar. Ne hortum gördüğümüz var ne şeytan gördüğümüz var. Zaten içimizde tam bir şey kurmuş yani. Genel merkez kurmuş bizim kalpte. Şimdi burada cinlerden ilim alan meselesi. Bak o ruhani cinden o veli bir ilim aldı. Ne ilmini aldı? Bu ayetin tefsirini öğrendi. Gözde gördü yani. Nasıl şeytan musallat olur? Nasıl takılıyor? Nasıl kaçıyor? Nasıl gidiyor? Nasıl geliyor? Burada insan bunu ruhanilerle görüşürken ilim alırsa bir bilgi marifet yani marifet işte bak bir bilgi aldı şeytanın nasıl musallat olduğunu gözüyle gördü mesela bu ama yan katışır katışı dile ya buna fiysetler tebliğ ya bu ilim ona tebliğ edilirken veya işte gözüyle o olayı görürken keşfi açılınca efendim neyle bil kuva kuvvetlerle bu şimdi bu ilmi neyle alıyor yine bu adam bu zat bu veli veya hangi veli ise kuvvetlerle alıyor kuvvetler ne demek yani akıl gücün olması lazım. Hafıza gücün olması lazım. Bunu nasıl kavrayacaksın? Konuşma gücün olması lazım anlatman için. Sen bu kuvvetleri kullanarak yine bu ilmi melekten veya cinden al alıyorsun. Allah sana bir kuvvet vermese. Bay Baygınsa olsan anlayamazsın. Uyusan anlayamazsın. Yani bütün güçlerini Allah'ın sana verdiği melekeleri kullanıyorsun. Bir de vel havası, Havas duyu organları. Mesela şimdi ona şöyle gözünü bir sıvadı. Dedi bak kör yani gözün görecek yine. Sen şimdi cin değilsin, melek değilsin. O zaman bu göz görecek gibi şey anlayasın. Veyahut da sana melek ne yapacak şimdi? Melek sana söyleyecek bir şey. Söyledi mi sen neyle yine onu algılayacaksın? Kulakla. Çünkü tamam yanındaki onu duymayabilir. Anlatabiliyor muyum? Bak o yanındaki adamlar ne dedi? Deli mi ya bu kimle konuşuyor dedi. Yanındaki onu duymayabilir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem e, Cibril geliyordu, gidiyordu, vahiy getiriyordu. Haşa görmüyordu. Dedi, ne, ne oldu? Dedi ki Cibril geldi. Gidi, sana selam söyledi. Sübhanallah. Teram ala. Ne acayip işlerdi. Benim görmediklerimi görüyorsun. E, Sahabe-i üç kere minbere çıktı amin dedi. Sahabe-i Krem niye amin dediniz? Duanızı işitmedik dediler. Dedi ki Cibril geldi her basamakta işte Ramazan hadisinde. Bir dua etti. Ben de amin dedim. Yani duayı duymuyorlar çünkü Cibril'i duymuyorlar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde bütün mületin önünde. Kimse görmüyor. O zaman ama gören ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gören o ilmi nasıl alıyor ondan? Yine kulağıyla alıyor. Yine gözüyle görüyor. Yani insanız biz. Bizde mutlaka gözün kulağın aklın beynin hafızanın devreye girmesi gerekiyor. Şimdi bu melekten olunca bunda kesinlik var mı? Var. Acaba var mı? Yok. Çünkü melekte şaşma yanılma şaşırtma payı yok. Vahiy. Ama vahiy getiren melek ha. Evliyaya gelip ilham getiren melekten bahsetmiyorum vahiy olarak ayet olarak vahiy olarak melek kime gelir ancak peygamberlere gelir peygamber dışındaki melek gelenler var mı var çünkü hadislerde de var melek geldi bir adamı imtihan etmek için o kel hadisesi var ya sen ne istiyorsun dedi bilmem ne dedi dolu meleklerle ilgili insan suretinde gelen meleklerin geldiği hadisler var sahi yani melek peygamber olmayana da gelir ama vahiyle ile gelmez vahiy getirmez burayı dikkat edelim şimdi Melek vahiyle geldiyse şaşmak, yanılma payı olmaz. Ama melek ilhamla geldiyse veya bir mübarek cin, evliya Allah'tan cinler de var. Abdülkadir Geylani müridleri var hala yaşıyor. Cinlerde 500, 600, 700 yaşayanlar var. Şimdi Şahınakşı Bendi görmüş cin var. Ta İsmet Baba'nın müridleri vardı cinlerden. Aliader Efendi babamız da onlara ders verirdi. Hatta tekke'de ağaç vardı. Ağacın altında, o ağacın altında cinlerle buluşurdu. Tarikat dersi verirdi mesela. Bizim efendi hazretleri sormuştu veli efendiye. Ta efendi babadan kalma cinler var onlarla bir görüşsen yani ne, ne, ne haldeler. Yani şimdi bizim sağ olan ve efendi. E çünkü İsmet babadan kalma cinler var onlar uzun yaşıyor. İsmet baba 150 sene evvel vefat etmiş diyelim. E cinler yaşıyor yani İsmet babaya mürit olmuş 200 seneli yaşayan var. Sahabeden bile yaşayan cinler çünkü Kur'an dinleyip geldiler ya sahabeden oldular ya. Efendimizi gördüler görüştüler ya. İşte o ayette geçen cinler yani Ahkaf suresine geçer, ile Eyleyye'de geçer bu cinler, sahabede olan cinler kaç yüz sene sonra vefat eden var birkaç yüz sene daha yaşadılar onlardan hadis alan var muhaddislerden yani işin <gülüyor> derinine gidersek efendim sizin aklınızı almayacağı kadarına da gitmeyelim ama sana melek veya veli olan bir cin ...bir ilim ve marifet getirir... ...sen ona görüşeceksin, görüştün diyelim... olup ...görüşen insanlar var... ben ...bunları da inkar etmiyoruz... ...ama diyor hüküm tespit etmez... ...yani oradan ben şunu duydum... ...öyleyse bu helaldir, bu haramdır diyemez... ...çünkü şeriat tamamlanmıştır... ...yeni bir helal haram olmaz... ...anladın mı... ...çünkü neden sen onu diyor tebliğ esnasında... ...yani melek sana bunu söylerken... ...veyahut da... ...işte o cinle bunu konuşurken, görüşürken... ...illa burada ne devreye giriyor... İnsanın kuvvetleri devreye giriyor yani algılama gücü, işte akıl gücü, idrak gücü, hafıza gücü, zekası falan. fel havas duyular devreye giriyor çünkü işte kulağınla duyuyorsun melek konuştu da meleğin konuştu sesini sen o duymasada yanındaki sen duymak durumunda duymasan kulaktan duymadan nasıl melek bunu dedi diyeceksin. O zaman senin güçlerin ve duyuların devreyededir. Böyle olunca bazen hissediliyor fakat yuhasu oranın şimdi faali gel. Bazen hissediliyor. Ne hissediliyor? Bazı mukaddimatil müselleme. Bazı mukaddime, e, mukaddimeler, müsellem yani hasmı da herkesin kabul ettiği zaruri bir şey. Yani zaruri derken çok düşünmeye, taşınmaya, kaşınmaya lüzum olmadan yani işte güneş vurmuş, hava aydınlanmış. bu Şimdi baktım mı gündüz de, bunun şimdi gündüz olduğunu anlamak için birkaç istihare, istişare yapmamıza... Şöyle mi oldu böyle mi oldu Güneş kaçta mı doğdu kaçta mı? Zaten hava aydın da Yani bunun şimdi zaruri bir şey Şimdi böyle Mukattimeler yani herkesin kabul edeceği Kimsenin itiraz etmeyeceği Veyahut da delil melil getirmek gerekmeyen Mecburi bilinen Şeyler hissediliyor Fakat us sadika Bu sadık olmayabilir Ya yani sadık olmayabilir ne demek Mevzu doğrudur yani doğrudur derken şunu kastediyorum. Olabilir. Fakat vakıde var mı yok mu? Şimdi sen böyle hissedebilirsin. Yani ne demek mesela? Diyelim ki sana gösteriliyor ki Trabzon'da toplanmış bir cemaat işte sen de oraya manen katıldın. İşte birkaç yerde görülenler var ya eptel denir evliya Allah. Mesela şu oldu bu oldu. Sen şimdi bir şey hissediyorsun. Veya şu anda mesela Hani tayyi mekan meselesi. Sabah namazını Mekke'de kılar, öğleni burada kılar. Var bu. Evliya Allah'ta var. Ama sana diyor, herkesin kabul edebileceği bir şey hissedersin. O anda bir melekle ya bir cinle. Hadi çıktık yola, nereye gidiyoruz? Efendim, Merakeş'e gidiyoruz. Ebul Abbas, Sebti Hazreti kabrini ziyarete. Gitti kalktık, gittik ha buradan. Bir de baktık oradayız. Bunu hissediyorum diy diyorsun. Makamında öyle müsahit. Peki buna itiraz kimse eder mi? Yani velilerde tayyi mekan var mıdır? Vardır. Şey suresinde on sonra Neml suresinde Belkız'ın tahtının getirilmesi meselesinde Yemen'den Kudüs'e Asaf bin Berxya Süleyman aleyhisselam'ın İsmi Azam'ı okudu. Yani duayla olsa kerametti. Niye ben okuyunca bir şey gelmiyor? Ha burada sinek bile gelmiyor ben okuyunca. Demek ki o onun ağız meselesi, keramet meselesi. O okudu onu. İsmi Azam'ı kalktı koca taht göktelen gibi bir şey geldi şey. Ye, kraliçe daha yoldaydı. Kaç aylık yoldan o geldi tahtını orada görünce Müslüman oldu yani. Bu dedi nereye benziyor dedi Süleyman Aleyhisselam. Ya bu benikine çok benziyor ama dedi Doğru. dedi. Tıpkı seni gibi dedi. Kalen dedi. Ne kenahu dedi. Kendi olur mu dedi? Yani. Sanki o dedi. Ne sanki o dedi. Aynı o dedi kendisi dedi. dedi bu buraya nasıl gelmiş dedi. Estemtu mu Süleymane Lilla Alemin dedi Müslüman oldu Belkıs ve eşi de oldu. Yemen Sebe Kraliçesi Melikesi. Annemiz radıyallahu tealana. Şimdi ya, o oradan gelir yani. Şimdi dolayısıyla biz evliyanın kerametini kar etmeyiz. Bazen bu hissedilir. Nasıl hissedilir? Baktık ki adam Mekke'deyim. Öyle görüyor. Veya Kabe gelmiş onu ziyarete. Rabatul Hedeviye Kabe gelirdi. İmam Rabbaniye de oldu. İmam Rabbani Hazretleri'nin kabrinin hemen yanında Kabe-i Muazzama'nın Konduğu yer var. Kabri şerifinin yanında. Çünkü hacca gidecekti gidemedi. Muhammed Mâkibillâh şeyhine gitti. Ona görüştü. Onu senelerdir birbirine arıyorlardı. Buldular. iki ay yanda kaldı falan. Hac zamanına gidecekti. Dedi evladım yanımda kal. Çünkü senin bir an evvel çünkü Muhammed Mâkibillâh da vefat edecek, Genç vefat etti. Dedi ki senin yetiştirilmen lazım. Yani bizdeki nispeti manevi şeyi de sana verip de. Çünkü bütün alemler müceddit bekliyor. Binin müceddidi gelecek. Onun için sene bekliyor bütün evliya senin çıkışın lazım sen burada şu anda benim yanımda biraz kal falan orada hacca gidemedi hacca gidemedi bir daha da nasip olmadı tabi hapisler çekti çok hapisler şeyde, sıkıntılar çektirdiler ona. E böyle şey ama o hasretle yandı bu vakit Kabe-i geldi Kabe-i direkt geldi şimdi İmam-ı Rabbani'nin keşfi sahittir yani İmam-ı Rabbani'den bahsediyoruz artık orada herkes durması lazım ama şimdi her veli de böyle midir her veli zaten kutup değil. Her veli kavs değil. Her veli müceddit değil. Hal böyle olunca bazen ne hissedilir? Mukattimahat müselleme. Mukattimahat müselleme ne demek? Herkesin kabul edebileceği olur mu olmaz mı da tartışmayacağı. Yani ehli sünnet olarak bize deseler ki evliyaullah buradan göz açıp kapadı. işte eskici Mehmet dede meselesi. Üftade Hazretleri'ne kaçça giden gidemeyen kadının boş ol. Meşhur bir kız hepiniz bilirsiniz Aziz Mahmud Hüday meselesinde. Şimdi burada bunlar yaşanmış yani. Mahkeme sicillerine, kadı tescillerine geçti. Adam tayi mekandan açığa gittiğini. Çünkü şahitler var. Bütün bursallar döndüler. Hepsi orada gördük dedi. Fıkıda millet manyak mı? Mahkemede şahitleri kabul etti. Ama adam buradan üç gün kala buradaydı. Nasıl gidecek o zamanki şartlarda? Şimdi biz bunu bu i müselleme şu demek. Yani herkesin kabul edildiği bir şey. Tabi eli i sünnetse tabi. El-i sünnet adam Allah bile inkar ediyor. Bize ne? Şimdi biz adam buradan oraya gitti. Orada göründü. Biz bunu genelde kabul ederiz kerameti. Kerameti reddetmek el-i sünnetten adamı çıkartma tehlikesi var. Çünkü mutezile de reddeder. E çünkü eli i sünnete göre keramet ayetle sabittir. Çünkü Meryem Validemiz peygamber olmadığına göre yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesi geliyordu. O zaman böyle şey yok ki efendim e, seralar Nerede yazın kış meyvesi görüyor diyordu min sekeri aleyhisselam dayısı şaşırıyordu Ey Meryem bu mevsimi değil Hiçbir dalda yok diyordu, Allah'tan gel. E şimdi peygamber olmadığına göre Keramet zaten ayette geçiyor Asaf ibn Berhiya Peygamber olmadığına göre nasıl getirdi Tahtı oradan Süleyman aleyhisselam olsaydı mucize derdik Ama Asaf'ın duasıyla olunca Keramet oldu nasıl olur Yani dolayısıyla su, kerameti genel manada inkar eden El-i sünnet olamaz ama özel manada yani bu adamın kerameti var mı? E şimdi bu adamın kerameti var mı? Kimisi inanır, kimisi inanmayabilir. Bir adam desir ki ben bu, bu evliye aldığına inanmıyorum. Dinden çıkmaz. Tabii ki evliye olduğu ihtimali olanlara da dikkatli hareket etmek lazım. Sonra yani adamın ağzını gözünü yamultabilirler. O bedduasını almamak lazım. Yani aleyhine niye konuşuyorsun canım? Tabi olmuyorsan olma. Kimseye hakaret yapma yani. Şerata uyuduktan sonra adamın durumu. Yani, yani. böyle konuşma yani. Yok o Kürt, yok Arap, yok o zenci, yok fakir bir şey. Böyle laflar konuşma. Kimseye hakaret etme. ırkından, renginden, fakirliğin. O ayrı bir şey. Tabi olmayabilirsin. Ama hakaret etmek, alay etmek kötü bir şey. Hüsnü zannederiz. Allah'ın dostu olabilir. Hüsnü zannederiz falan filan. Ama tam itikat ettin, intizabet ettin. Efendi gibi bir zat buldun. İtikadın, intisap et. O ayrı bir şey. Fakat şimdi bir adam dese ki ben senin bu şekilde keramelt olduğuna inanmıyorum. Bu adam kerameti genel manada reddetmiş olmaz. Yani her çıkmaz. Çünkü adam keramete inanıyor. Bu geci de olduğuna inanmıyor. Anladın mı? Şimdi bir adam var ki ben diyor dünyada altın olduğuna inanmıyorum. Ona ne derler? Manyak derler. Ama şimdi derse ki bu adamın altını olduğuna inanmıyorum. Ayrı bir şey. Burada da adama cinlerle görüşen veya meleklerle buluşan bir veli. Buna hisler geldi. Mülakat esnafı. Tamam. Bazen diyor bak bazen. Bunların çoğu isabet eder. Keşfi doğru çıkar. Hakikaten Kabe'de gider kılar döner. Kabe'nin yanında görür hakikaten. Mevla getirir. Kabe oradan kaybolmaz. Burada da görünebilir. Bunlar Allah'ın yarattığı şeyler. Allah yarattı dedikten sonra Allah'ın yapamayacağı ne var? Biz evliya yaratıyor demiyoruz ki. Peygamber de yaratamaz. Allah yapıyor diyordukten sonra ona ikram için yapıyor. Keramet ikram demektir. Sana değer verdiğini gösteriyor ki insanlar sana tabi olsun. E, mucize de herkesin yapamadığını o peygamberin elinde gösteriyor ki Aa, o zaman bunun bizden farkı var diye uysun peygambere diye mucize niye veriliyor? Hal böyle olacak. bazen mukaddimat müselleme e, hissedilebilir. Ne demek mukaddimat müselleme? Yani herkesin kabullenebileceği bu adam sabahınızı şurada kıldı. Değil Şimdi sabah namazın orada Tayyi mekanla gitmesi uçaksız şeysiz Manen götürülmesi Reddedeceğimiz bir şey değil Reddedeceğimiz bir şey değil Genel manada böyle bir keramet Çinsi var mı? Ölüyü diriltme meselesi Abdülkadir Geylani diritti Peygamber olma şartı yok ki Peygamber olsaydı mucize diyecektik Peygamber olmayan aynı işi yaptığı zaman keramet diyoruz Çünkü yaratan Allah olduğu için İsa aleyhisselam ölüleri diriltmiyordu ki Yaratmıyordu ki Dirilmeyi Allah yaratıyordu İsa aleyhisselamın duasıyla Aynı şey. Çünkü keramette ben peygamberim demiyor ki aşağı o veliler. O zaman biz bunları kabul ederiz. Bazen bu hissedilir bir adamda. Yani ben şimdi Mekke'deyim de. Veya Kabe buraya gelsin görüş. E tabi sen yanındasın görmüyorsun. Bu hissedilir ama. Gayrı sadikati. Ne olmaz? Vakıda sadık olmaz. Vakıda sadık olmaz ne demek? Gerçekte bu meydana gelmemiştir. Sana his gelir ama meydana gelmez o iş bazen. Çünkü neden burada vahiy yok. Burada Cibril yok. Burada vahiy meleği yok. O zaman ne farkı sen hissettin? İşte biz bu sabah Kâbe'deydik seni Kıldık Kabe'de kıldık döndük. Sana böyle gösterildi bir meleklen veya bir cinlen gittin geldin. Bu böyle gösterildi sana. Hakikatte bu olmamış olabilir. Hayal aleminde kalmış olabilirsin çünkü vahiy olmayınca garantisi yok olmuş da olabilir olmayacak ama bazen olmayan şey oldu gibi gösteriliyor olmayan şey çünkü neden öyle bir yaşıyorsun ki o olayı rüyada bile yani insan rüyada bile kalkıyor yani öyle bir abdest alırken uyandığı zaman bile bakıyorsun kollarını sıvıyor hakikaten çünkü rüyanın o kadar etkisinde kalıyor bu da rüya olmaz ama hayal olur hayalde de bu devreye girebilir yani Abdülkadir gelen bir müridi vardı. Ee, sohbetleri bıraktı. Dedi ona evladım sohbetlere niye gelmiyorsun? E, dedi ki e, ben dedi tam sohbet saatinde dedi cennete götürülüyorum. Köşkler, saraylar, huriler, gılmanın yani öyle bir cennet öyle bir Bırakıp bir cennet. Yani makamım burduruma geldi benim. Maşallah dedi evladım. Peki o zaman dedi. Bir daha dedi o hale geldiğin zaman Bismillahirrahmanirrahim ya Abdelkadir Geylani bir beni çağırır mısın dedi. Şu cennete dedi biz de bir müşerref olalım. Sabah oldu işrak vakti. Abdülkadir Geylani bütün müritler ders yaptırıyor, sohbet yapıyor. Bu yine yok. Buna bir haller geldi yine cennetler açıldı falan filan. Ama aynen görüyor ha ya, Görüyor. Yaşıyor. Uyanık uyanık. Rüya değil. Ondan sonra nimetlenirken lezzetlenirken dur dedi bizim Şeyh Efendi bize demişti ya bir çağırayım dedi onu hatırladı Bismillahirrahmanirrahim ya der demez onların ruhaniyetine tasarruf verilmiş evliya Allah çok kamil mükemmel, mürşit bir anda geldi geldiği anda bu da zaten e, etrafa bakıyor leşler köpekler domuzlar etraf mezbele kokulardan da, bu ne oldu burası birden ya sanki sinema seyrediyorsunuz değil mi sahne Hani birden değişiyor ya sahneler tak falan. Evet bu işler oluyor. Abdülkadir Genel Hazreti dedi ki evladım ne var? Cennetin burası mıydı dedi. Allah Efendi Hazretleri ben böyle bir şey görmedim dedi. Ben her gün böyle bir zevk lezzetli bir yerlerde dolaşıp duruyorum. Ben burada dersten seccadeden kalkıp sohbete bile gelemiyorum bu hali bırakmamak için. Evladım dedi sana şeytan bunları hayal ettiriyordu. Sohbeti kaçırttırmak istiyordu. Ne zaman ben geldim, Kamil Mürşit geldiği zaman cin şeytan duramaz, yanar. Hazreti Ömer'i görünce yolu değiştiriyordu ya. Şeytan kaçınca dedi, oyunu bozuldu. Gerçek yüzü ortaya çıktı ki, burada meğer çöplük var. Ya, ondan sonra adam hoca hocaya demiş ya. O da biraz Karadeniz'den, bizim yeni hocalardandı. İşte, bir gün gelmiş ona davete yeme, muhlamalar, bilmem ne, kadar, kaç çeşit yemekler dizmiş, şey etmiş, yedirmiş. Maşallah burası ne güzel demiş ya demiş. Benim ev cennet, cennet demiş. Her nimet var demiş falan falan demiş. On sonra bir gün yine öyle bir geçerken bir uğrun bir de bakmış ki çöplükler süpürüyor, müpürüyor bulaşık yıkıyor. Ya senin buraya eşek cenneti olmasın demiş ona o da ona. Muzip hocalar var dibine takılır. Şimdi sen cennet lazım da bu sen, eşek cenneti çıktı. Yani niye sohbete gitmiyorsun şeyhinin sohbetine? Ben burada çok feyiz var. Bana böyle gösteriliyor. Ben burada kalayım. Şimdi Hazreti diyor ki sana bazı diyor. Herkesin kabul edeceği yani e, mukaddimati müselleme demek zaruriyattan. Yani her aklı olan, yani her sünnet olan bir Müslümana desen ki gibi insan kendini cennette görebilir mi? Veya manevi keşfi açılabilir mi? Veya Kabe'ye birden gidebilir mi? Bu keramet babını herkes kabul ediyoruz bunu. Genelde. Ama gayru sadika herkesin zaruriyeten kabul edeceği bir şey olur ama senin hakkında sadık değil yani sen o anda gördüğün hayal bak şimdi bunlar yaşandı işte yani beni çağır dedi ruhaniyet gelince çıktı meydana ki hakikat değil E Beyazıt Pestamiye'de şeytan arşını kurdu gökle yer arasında ufku kapattı ya Eba Yezid yeni dağlar geldi sana böyle bir şey olsa ne olur peygamber oldum zannederse Pi baktı ne oluyoruz ya Dedi herhalde Mevlamız tecelli ediyor. Bana nidalar hani gelecek Mevla'dan, ilham gelecek. Tam onu dinliyoruz falan. Bir şeyler geldi geldi geldi. Peşinden demesin mi ki ya Ebayezid eskattu ankel Ahkam ben senden namazı abdesti düşürdüm. Sen artık bana kavuştun. Kılmasan da olur. İblismel melun dedi. Euzubillahimineşşeyban <gülüyor> racim. Der demez ne tat kaldı ne saray Gökleri yerleri ufku kapatmıştı şeytan. Dediler nereden anladınız efendi hazretleri? Dedi nereden anlamadım? Peygamberden bile namaz altı düşmedi de benden mi düşecek dedi. İlminiz olmasa evladım şeytan sizi böyle sapıttırır dedi. Şimdi nice erdim diyenler var. İşte öbürü peygamberlere namaz kıldırdım diyor. Televizyon kurmuş orada. Konuşma yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Öbürü neler yapıyor. Öbürü Mehdi olmuş. Öbürü deccal olmuş. Memleketi görmüyor musun? Hep bunlar bir şeyler görüyor yani. İlla beni görmesine rüzum yok. Baya bir şeytan görüyor demek. Ya şeytan görmezse buna sen peygambersin der mi yani şimdi peygamberlik kapısı kapanmış. Onun için diyor bazen ne kadar büyük evliya olsan da diyor herkesin kabul yani müsellem, zaruri inanılan kerametler dizinden tayyi mekan tayyi mekan bir şeyler hissedersin. O arada sana şunu yap derler, şunu yapma derler, şu serbest derler, şu helal haram derler. Dedik ey evba yezit dedi. Düşürdüm senden teklifleri dedi. Yani mesuliyetin yok mükellef için dedi. O zamana kadar bez bez Allah yani bu manevi makamlarda da ilerlediğin zaman büyüyor sıkıntı. Ya hal böyle olunca gayr-ı sadika kabul edilecek bir şeydir ama senin hakkında o gün, o saatte o olay olmamıştır. Ama sana bu hissettirilir. Keşfettirilir. Efendim, El hasileti bu nereden ele geçer? -vehmi. Ya sen olmayanı varsayarsın, vehmedersin. Vel hayali ya Hayalde bazı insanlar var ya. Olmamış bir şey olmuştan daha çok inanır biliyor musun? Böyle düşünür düşünür kurar. Kuruntulu insanlar. Kurar kaldırır. Ya karısını boşayan adam biliyorum ben. Kadında hiçbir namussuzluk yok. Eve adam almış diyor. Manyak mısın nesin diyorum adama. Delilinin ne? Ben bilirim diyor. Hiçbir delil yok. Karı inaamussuzlukla itham edip elhama kapıldığından yuvasını yıkanlar oldu. Kuruntu ya. Kuruyor, kaldırıyor. Gidiyor adamı vuruyor biliyor musun bazıları? Adama bir evham basıyor. Adam diyor ki ona, o evham veya şeytan diyor ki bu adam seni vuracak. Adamın ona iyilik dua ediyor adam ona. Bir şeyden haberi. Gidiyor adamı vuruyor. Niye diyor? Ya cin ona. Zaten ne diyor bak. Ya evham gelir. Ya hayal gelir. Ev gayrihima. Başka yollar da var. Mesela cin gelir. Adama şeytan vesvese verir. Bu senin düşmanın. Bu senin düşmanın. Adamın ondan haberi bile yok. Gider adama dayak kata. Gider adamı öldürür. Sen der bana plan yaptın beni öldüreceksin der. Adamın haberi yok. Bu şu anda bile olaylar kastelerde haberlerde var. Yani bu çok hapse girenlerde ve mahkemelerde bazı şeyler anlaşılıyor. Bu sana ne yapmış o sana niye böyle yaptın adama diyor. O bana böyle yapacaktı diyor. bak dediyorsa adam bir şey yapacağı yok. İşte ona vesvese geliyor devam geliyor hayal geliyor. Şey, cin musallat oluyor. Cin çok adamı yönlendiriyor. Cin girer seçine. Tabii ki bu senin düşmanın git dayak at diyor. Adamın tanıdığı değil. Bunları yaşadık gördük cinlileri de rastladım. O zaman diyor bilaktiyar. Yani senin elinde değil diyor bu manzarı. Senin elinde olmadan evliyada olsan vahiy gelmedikten sonra melek vahiy getirmedikten sonra bazı şeyleri var gibi hissedersin. Halbuki hakikatte olmayabilir. Ola da bilir. Müsellemdir yani. Reddedilecek genel manada reddedilecek bir şey değildir. Ama senin hakkında bu durum o adamda o gün o saatte o olay yoktur. O zaman ne olacak? Bir hayçin şöyle ilah günü Padişahlayım günü mümkün olmak temyizle. Sen o vakit seçemezsin fizial kel bak. O vakitte. Neden antil kel -ah Sen o hükümlerden onu seçemezsin yani. Bu melekten veya bu cinden aldığım duyduğun, gördüğüm bu iş hayal mi Evham mı? Hakikat mı? Vaka mutabık mı? Yani olmuş mu? Yaşanmış mı? Sen o anda onu seçemeyebilirsin. Çünkü peygamber değilsin ve vahiy gelmiyor sana. O zaman seçememe tehlikesi var. Ve Rumavaya bazen hasıl olur. Seçme yani bu hak mıydı, batıl mıydı, hakikat mıydı, batıl mıydı? Fih vaktine akar. Başka bir zamanda onu anlarsın. O vakit anlamazsın. Bir sene geçer, on sene geçer bilmem ne olur. Sonra bir de bakarsın. Ya o benim gördüğüm zuhurat dersin. Hayal mi istersin yani? Ben onu keşif zannettim ama hayalmiş. Veya benim o keşfim hataymış dersin. Şimdi Akşemseddin Hazretleri bunu keşfedip salı günü buradan kapıdan gir dediğinde o gün o fethi olmasa veya İstanbul fethedilemeyip ordu geri dönseydi keşif hataydı. Ama ne oldu? Vakıya mutabık çıktı bak oldu dedi. Dolayısıyla Evliyaullah eğer Akşemseddin gibi büyük olursa kamil olursa, mükemmel olursa, mürşit olursa, ya şeytanın yanaşamayacağı makamlara gelirse keşiflerinde hata pek olmaz ne hadi ya Arabi evliyanın reislerinde ama Vahdet-i Vücut konusunda keşfinde hata yani. çünkü neden ona o gösteriliyor Mevla'dan başka bu alemde bir şey yok hiçbir şey göstermiyor ona ama İman Abba ne diyor ben de o makamdaydım çok da lezzetli her şeyde Mevla'yı görüyorum fakat beni çektiler aldılar oradan bu sefer eşyayı da gördüm yani bak Allah var ama kulları da o yaratmış o da var bu sefer ne oldu o makam daha yüksek ama muttın arabi dedi o makama çıkamadığından alttaki keşfine göre hareket ediyor. Yani varlığı bir görüyor. Varlığı bir görüyor. Yani Allah'tan başka bir varlık görmüyor. Bu güzel bir makam, güzel bir makam ama sen şimdi Allah'tan başka bir varlık görmediğin anda o zaman anam da yok, babam da yok dersen ne olur. Her şey Allah'tır dediğin zaman. İşte her şey Allah değil. Her şey Allah'tan. Başka her şey Allah'ın başkası. Yani sen şimdi tasavvuftaki terakkiyatta makamlarda keşifler hatalar oluyor. E şimdi biz senin dediğini nasıl ayet hadis gibi kabul edelim diyor yani. İstediğin kadar evliya ol diyor. Hazretleri. Ve Rabbin Hazretleri. Ve bazen de ileride anlarsın ki bu böyle ben de o makamdayken seçemiyordum diyor. Üst makamı Allah beni çekti çıkarttı. Anladım ki o makamda o makamdaki keşifte hata var. Ama manevi bir makam o da. Merhale yani geçmen lazım. Ama başka vakitte ben onu temiz etti Mesela kendi seçti. Bu vahdeti şuhut lazım. Vahdeti vücut değil. Yani vahdeti vücut her şey bir Allah olarak görülmemeli. Ya her şey Allah'tan olarak görülmeli. Bu farkı seçti. Ama bazen de diyor bunu seçemeyip o makamda kalıp ölen de var. Çünkü Zannedersem Mutin Arabi bilmiyorum tabii vefattan evvel o makamdan yükseldi ve Vahdeti Vücut makamında öldü gibi görülüyor. Hallac-ı Mansur enel hak meselesinde. Hep bunlar Vahdeti vücutta takıldık Allah. Keşifte hata var. Meselesi. Ne diyor? E i̇şte e, Hacı Aziz'den Hacı Ramet'ten bizim silsilemizden ne diyor? Eee Abdulgalib Hazretleri'nin Hacı lakaplıdır o. Nakşit tarikatının bir adı da Hacı Gani'dir. Eee Hacı Abdulgalib diyor. Halifelerinden biri olsaydı, Hallacın elinden tutardı, Hallacı Mansur o makamdan çekip kurtarırdı, idam edilmez diyor. Canakçı Tarikatındaki makamların daha yüksekliğini gösteriyor ki diğer Tarikatlarda olan bazı şeyler keşif hatalında Nakşibendi Şairi devreye girseydi elinden tutarlardı diye. Cüneyt de Cüneyt Vâda'da diyor, Hallac Hallacın bu zellesi oldu yani keşif hatasında fakat manevi makamı yüksek tabi ama diyor elinden tutan olsaydı kurtarabilirdi onu o makamdan demek ki o orada mesela vefat etti işte seçemeden gidiyor o zaman felacara ve şüphe yok ki yarızu arız oluyor yazil olum yani meleklerden cinlerden ruhanilerden keşiflerle zuhuratla alınan ilimlere bir vasıdate muhalete gel mukaddimat bu önden beri saydığım şeylerin karışma e, mukaddimeler yani mukaddime çünkü bunun kuvvetleri devreye giriyor. Kuvvetler ve havas, duyular. Duyularda yanılma olur. Du gelmeyen sesi geldi zanneder. Konuşulmayan lafı böyle bir ses duydum der. Çünkü insana böyle oluyor. Ya kim konuştu diyorsun? Kimse konuşmadı diyorlar. Bir ses geldi kulağına. Şimdi ondan sonra ne oluyor? gazaptan olur, işte şevetten olur. Bir şey çok ister. Değil mi? Tuzlu balığı yedi sabah kadar derelerden su içti adam rüyasında. Niye? Çünkü hararet basınca rüyada da su görüyor. E şimdi affedersin çok sıkışıp da Uykudan uyanamayıp tuvalete gidemeyince Tuvalete gidiyor rüyasında işiyor Bu sefer belki de tonla iş haber olmaz Uyku ağrıma tuvalete kalkamaz Bazı adam uyanamaz tonla işe Niye diyor ki işiyordum rüyamda diyor Bu sefer koyverdi yatağa Çünkü neden mukaddimeler var Mukaddimeler vehim girer hayal girer Yani şehvet girer hız girer Gazap girer evham girer hayal girer Yani sen insansın Melek vahiy getirirse korunmuşsun melek vahiy getirmedikten sonra melek de gelse sen duydum zannettiğim lafı belki melek demedi sana o halde ne oldu kimsenin ilmine ruhaniden aldım cinden aldım melekten aldım diye getirdiği ilmine e, hüküm verilmez yani helal diyemez haram diyemez bunu bana serbest e, serbest dedilerse şeriat belli. o zaman bu muama, e, ilimlere yani ruhanileden alınan ilimlere ne, ne zahir olur hey etül kezip bir nevi yalan şekli arız olur ne demek yalan şekli arız olur? İhtimal var mı arkadaş? Şimdi Cibril'in aleyhissalatü vesselam peygamberlere getirdiği vahilerde en ufak bir yalan olma ihtimali var mı? Zerre kadar var mı? Yok. İşte o, o hüküm bağlayıcıdır. Ama diğer evliyaya, meşayika, ulemaya kimse keşfi açıklara, cinlerden, meleklerden, şuralardan, buradan keşiflerden, kerametlere şu ilmi aldım dediği noktada biz ne yapıyoruz? Şerata uyarsa alıyoruz. Şer'ata muhalifse nasıl beyaz bez hadi gitmel onun dedi kovdu. Şer'ata muhalif bir şeyse biz o hükmü kabul etmiyoruz. Çünkü neden? Senin keşfine diyoruz. Hata karışmış, şeytan karışmış, cin karışmış. Yani cin derken gayrimeşru bir cin gelmiş. O zaman ne oldu? Yalan heyeti ârız oldu. Yani bir yalan yanlışlığa ihtimal var mı burada bir ihtimal var. E o zaman en ufak bir ihtimal gelince Fetah rucu o ilimler çıkar Bihi bu sebeple anentekûne olmaktan Mu'temeden güvenilir Aleyha kendilerine Mu'temet hani işte. noterlerde de var mu'temet Kendilerine güvenilme vasfını kaybeder Dolayısıyla Helal haram gibi hükümler işte Şu namaz var şu vacip şunu yapın Yoksa azap var ya kardeşim ayette işte Bunu yapmayana azap yok Bana melekler böyle söyledi Aa, sen şimdi gelir dersen ki efendim bana melekler dedi ki yeşil sarık sarın şey i̇şte yeşil sarık sarmazsanız cehennemde sopa yersiniz Cık. e şimdi yani bu Kur'an'a sünnete muhalif bir ilham şerata uygun olsaydı he dedi ki geldi melekler bana dedi ki işte sarık sar sarın şöyle güzel sar işte efendim sevabı fazladır ahirette şudur budur e tamam hadiste de var melekler de seni bu şekilde uyarmış makbuldur. yani meşrudur ama sen dersen ki efendim işte böyle şeyler var. Sen efendim e, cuma günü en giymezsen, şalvar cübbe de giysen kurtaramazsın. İlla cuma günü en tarihi adama geldi böyle bir keşif Ruhrad. Ha bunlar oldu yani. E ya bu sefer adam dedi Allah Allah ben mecburum şimdi. Cuma günü illa adam en arıyor. E şimdi bu seni bağlamaz. Çünkü neden? Burada şer'ata göre cuma günü en giyeceksin de şalvar giymeyeceksin diye bir ayet atısı yok. Hüküm yok, içtihat yok. Bu noktada. O adam Cuma günü entari giysin. O da, o da serbest giyebilir. Ama giymeyene şöyle oluyor böyle oluyor. Ya şimdi bu ilim nereden aldıysan bunu keşiften, kerametten, rüyadan, melekten, cinden. Vahiy değilse peygamber olmadığına göre vahiy değildir. O zaman bu ne olmuyor? Yani ihtimalli oluyor. İhtimalli olunca da biz onu şeriatın kıstaslarına vuruyoruz. Teraziye koyuyoruz. Şerata uyanı alıyoruz. Şeraata uymayana atıyoruz. Ne diyor İmam Efendimiz çok derdi bunu? Rüyalar dinde delil olmaz ama şeraata uyan rüyaları alırız. Bu da buna benziyor. Bundan dolayı yani nereye getirdiğini İmam Hazretleri ne kadar evliya olsa, kendini arındırsa, yemese içmese, cinlerle buluşsa, meleklerle konuşsa... ...melek vahi getirmedikten sonra... ...bi'set yani peygamberler... ...gönderilmedikten sonra... ...insanlar hidayet bulamaz diye. Çünkü bu ilimlere... E, ...acaba girer... ...acaba giren ilimlerle de insanlar... ...ebedi ahiretine hüküm bina demez. Bunları bu şekilde... ...evne gul yahut deriz diyor. Bu da ilginç bir paragraf. Burada kalalım inşallah. Efendim, bugün zaten bir ders tefsir dersi vardı. Yani Beyzavi tefsir... ...İsmail Adan Hoca Efendi'ye geliyorlar... ...müzakere ediyoruz... O derste uzun sürdü. Size buraya zor yetiştik. Akşamı kıldık. İşte akşamı kılar kılmaz. Hemen sizi bekletmeyelim diye sizin dersinize yetiştik. Daha çorbada içemedik yani. İnşallah efendim tekkeyi bekleyen çorba içer. Siz de derslere devam ederseniz daha çok ilimler kazanırsınız. Allah faydasını göstersin. Amin.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 محمد معدن الإنعام والحكم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حديبك غير الخلق كله